Evet, sormak, düzeltmek, eklemek istediği olanlar buyursunlar inşallah. Var mı? Buyur <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> efendim. İmam namaz e, Allah-u Ekber'le başarıyor. Allah-u Ekber'le yeter ya. Evet. E, i̇mam namazı sonra Allah-u dese, cemaatin demesi ne gerek var mı? Ya da demese imam ulusu. İmam namazı bitirdikten sonra ne için Allah-u Ekber diyor? Namazın bittiği o evet. sünnet olan... Müslim'in rivayetinde evet, geçti İbn Abbas'ın söylediği peygamber sahnesi namazı bitirdikten sonra Allah vakber derdi biz oradan anladık namazı bitirdiğini o Allah vakberi mi kastediyorsun? Evet. O herkesin müferrit yapacağı bir şey zaten onun cehri yapılmayacağını cumhur söylüyor çok az bir kanaat söylüyorlar açıkta bunun yapılacağına dair İhtilaf var fakirler arasında. Şuna i̇şte falan kimsenin ee... Dürükken kılmış olduğu namaz vakitlerinde hatırlasak ki üzerinde birkaç defa vakit geçse o en son vakit için mi geçerli yoksa kılmadır diye vakitlerle kılmakta dolayı sorumluluk. Biz burada geçen hadislerde bir vakitten bahsediyoruz anladın. Evet. Ama bilirse ki üzerinde, üç vakit geçse. üç vakit geçse bunun durumu nedir? Üçünün, üçünün iadesi gerekir. Tabii. Çünkü üç vakti de şey kılmıştır. Var mı? Evet. İki tane. Başka buradan sonra Buyur Telefonda abdestsiz Kur'an okunar mı? Telefonda abdestsiz Kur'an okunar. Yani içtihadi bir durum. Ama abdestsiz Kur'an okumak bana göre caizdir yani. Oradaki ihtilaf geçen hafta söylediğim gibi Kur'an'a dokunmak noktasındadır. Yoksa Kur'an okumak... Yani Abdest sıra alması zor sayısından. Yani su her zaman durur mu? Dediğim gibi yani bunda bir beis yok. Onu yasaklayan bir durum bilmiyoruz. Selamu Aleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim biri. Kur'an-ı Kerim'i hamdi yazırdan okumamız gerekir. Yazar önerir misiniz? Allah razı olsun. Hani tercüme olarak soruyorsanız Diyanet İşleri'nin vakfının hazırladığı, Arapça iyi bilen bir heyetin ortaya koyduğu güzel bir meal var. Onu tavsiye ederim. Gayet iyi, gayet güzel dipnotları falan da güzel. Onu tavsiye ederiz okumak isteyenlere. Namaz dualarını hangi hocalardan dinlememizi ve ezberlemizi önerirsiniz. Namaz dualarına kastı sureler herhalde kardeşim. Yani eğer surelerse hangisi kıraat size daha kolay geliyorsa bence bu hızlı okuyan adamları dinlemeyin de o zaman düzgün Kur'an okuyamazsınız. Bu yavaş tane tane okuyan Mısırlılar var. Tab tablaviydi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle tane tane Sıddık Münşevi var mesela onlar böyle tane tane harfleri çıkarta çıkarta kelimeleri okuyorlar. Güzel Kur'an okumak isteyen öyle adamları okusun. Hani Şimdi su, sudayız, şurayı hızlı okuyorlar, i̇şte böyle makamlı okuyorlar, millet onları dinlemeye çalışıyor. Ee, onlarla ciddi, düzgün bir şekilde Kur'an okuyamazsınız ve doğru Kur'an okumayı da öğrenemezsiniz, doğru telaffuzu da öğrenemezsiniz. Harflerin çoğunu yutuyorlar okurken hızlı okudukları için. Ama tane tane, böyle sade sade okuyan Sıttık Minşebi gibi kariler var, onların e, şeylerini dinlerseniz bayağı size faydası olur inşallah. Selamünaleyküm hocam avret yerindeki kılların uzunluğunun nam namaza engel Yok böyle bir durum yok. O toplum arasında yayılan bir bidat. İşte arpa boyunu geçti mi şey olur. Yani bu ölçüleri de nereden getiriyorlar bilmiyorum da. <gülüyor> Nasıl ölçecekse adam arpa boyu olmuş olmamış. Ama yani e, uzatmamak gerekiyor yani belli bir dönemden sonra artık tekrardan e, kesildikten sonra kıllar çıktığında O mahallenin temizlenmesi gerekir ama bunlar namazı bozan unsurlar değil yani. Evet.